Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kıyamet gününün bilgisi ancak ona havale edilir. Onun bilgisi dışında hiçbir meyve kabuğundan çıkmaz, hiçbir dişi gebe kalmaz ve doğurmaz. Allah onlara, ''Bana koştuğunuz ortaklarım nerededir?'' diye sesleneceği gün, onlar, ''Buna dair bizden hiçbir tanık olmadığını sana arz ederiz.'' diyecekler. Böylece daha önce tapmakta oldukları şeyler gözlerinin önünden kaybolup gidecek ve onlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlayacaklardır. İnsan iyilik istemekten usanmaz. Oysa başına bir kötülük gelse o zaman hemen karamsarlığa düşer, ümitsiz olur. Ant olsun ki biz dara düştükten sonra kendisine tarafımızdan bir iyilik tattırmış olsak o bu benim hakkımdır. Kıyametin kopacağını sanmıyorum. Rabbime götürülmüş olsam bile, onun katında da benim için bir güzellik olacağını düşünüyorum der. Andolsun ki biz, inkar edenlere yaptıklarını mutlaka bildireceğiz ve onlara mutlaka ağır bir azap tattıracağız. İnsana bir nimet verecek olsak, yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelecek olsa, o zaman da uzun uzun yalvarır. De ki, Söyleyin, eğer Kur'an Allah tarafındansa ve siz de onu inkar ediyorsanız, o takdirde derin bir ayrılık içinde olandan daha sapkın kim olabilir? Biz Kur'an'ın gerçek olduğu kendilerine iyice belli oluncaya kadar, onlara delillerimizi hem dış dünyada hem de kendi içlerinde göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanık olması yeterli değil midir? Dikkat et! Onlar Rablerine kavuşma konusunda kuşku içindedirler. Dikkat et! Allah her şeyi bilgisiyle çok iyi kuşatandır. Şura Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ha mîn ayn Ayn-sîn-kâf Çok güçlü, çok bilge olan Allah, Sana da senden öncekilere de böyle vahyetmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O çok yüce, çok azametli olandır. Gökler O'nun azametinden dolayı neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de överek Rablerini tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin Allah, gerçekten çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Onun dışında bir takım veliler edinenlere gelince, Allah onları sürekli biçimde gözetlemektedir. Sen onların üzerinde vekil değilsin. Böylece biz sana, şehirlerin anası ve çevresinde bulunanları uyarman ve onları kendisinde asla kuşku bulunmayan insanların bir kısmının cennete, bir kısmının da cehennemde olacakları toplanma gününden haberdar etmen için, Arapça dilde bir Kur'an vahiyetmiş bulunuyoruz. Allah dileseydi onları tek bir ümmet yapardı. Ama o, dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere gelince, onlar için ahirette ne bir koruyucu, ne de bir yardımcı olmayacaktır. Yoksa onlar Allah dışında koruyucular mı edindiler? Oysa asıl koruyucu Allah'tır. O ölüleri diriltir ve O her şeye gücü yetendir. Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir konuda hüküm vermek Allah'a aittir. İşte Rabbim olan Allah budur. Ben yalnız O'na dayanıp güvendim ve yalnız O'na yöneliyorum. O gökleri ve yeri yoktan var edendir. O sizin için kendi türünüzden Erkek ve dişi olmak üzere eşler, hayvanlardan da eşler yaratmıştır. O sizin bu şekilde çoğalmanızı sağlamıştır. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O çok iyi işiten, çok iyi görendir. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. O dilediğine rızkı bol verir, dilediğinden de kısar. O her şeyi çok iyi bilendir. O, Dini dosdoğru tutun ve onda ayrılığa düşmeyin diye din konusunda Nuh'a emrettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya emrettiğimizi sizin için de din kılmıştır. Ancak senin kendilerini uymaya çağırdığın bu din Allah'a ortak koşanlara ağır gelmiştir. Allah dilediğini kendine seçer, kendine yöneleni de doğru yola ulaştırır. Onlar kendilerine ilim geldikten sonra sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düşmüşlerdir. Eğer Rabbinden belli bir süreye kadar yaşatma sözü verilmiş olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba mirasçı olanlar da Kur'an hakkında derin bir kuşku içinde bulunmaktadırlar. Bundan dolayı sen çağrını sürdür ve emrolunduğun gibi dost doğru ol. Onların tutkularına uyma ve şöyle de. Ben Allah'ın indirdiği her kitaba inanıyorum. Bana aranızda adaleti gerçekleştirmem buyuruldu. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak hiçbir şey yoktur. Allah hepimizi bir araya toplayacaktır. Çünkü dönüş O'nadır. Çağrısına olumlu karşılık verildikten sonra, Allah hakkında tartışanlara gelince, onların delilleri Rableri katında geçersizdir. Onların üzerlerine bir gazap çökecektir. Onlar için çok şiddetli bir azap da vardır. Allah kitabı ve mizanı hak olarak indirendir. Nereden bileceksin ki? Belki de kıyamet saati yakındır. Kıyametin kopacağına inanmayanlar, onun çabucak kopmasını isterler. İnananlarsa ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet günü hakkında tartışanlar, derin bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına karşı çok yumuşak davranır. O dilediğini rızıklandırır. O gerçekten çok güçlüdür, mutlak üstün olandır. Kim ahiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette bir payı olmaz. Yoksa onların, dinden Allah'ın izin vermediği şeyleri kendilerine yasalaştıran ortakları mı var? Eğer Allah'ın erteleme konusunda verilmiş olan sözü olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilirdi. Gerçekten de zalimlere, can yakıcı bir azap vardır. Yaptıkları işler başlarına inerken, zalimlerin korkudan titrediklerini görürsün. Ama inanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar cennet bahçelerindedirler. Rablerinin yanında onlara diledikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. İşte inanan ve iyi işler yapan kullarına, Allah'ın müjdelediği lütuf budur. De ki, ben buna karşılık sizden yakın akrabayı sevmek dışında bir karşılık istemiyorum. Her kim bir iyilik yaparsa, biz onun iyiliğini artırırız. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını çokça verendir. Yoksa onlar, o Allah'a karşı bir yalan uydurdu mu diyorlar. Öyle bir şey olsa Allah dilerse senin kalbini mühürlerdi. Allah batılı yok eder ve sözleriyle gerçeği yerine getirir. Kuşkusuz O, kalplerde olanı çok iyi bilendir. O, kullarının tevbesini kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah, inananların ve iyi işler yapanların tevbesini kabul eder lütfundan onlara fazlasını da verir. İnkar edenlere gelince, onlar için çok şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah, kullarına rızkı bolca verseydi, yeryüzünde azarlardı. Ancak O, rızkı dilediği ölçüde indirmektedir. Gerçekten O, kullarından çok iyi haberdar olan, çok iyi görendir. O, insanlar umutlarını kestikten sonra yağmuru indiren, Ve onu her tarafa yayandır. O gerçek koruyucudur. Çok övlendir. Gökleri ve yeri yaratması ve oralarda canlıları yayması onun ayetlerindendir. Onun bütün bunları dilediği zaman bir araya toplamaya da gücü yeter. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizin yaptığı işler yüzündendir. Bununla birlikte yine de Allah çoğunu affeder. Siz yeryüzünde Allah'ı güçsüz bırakamazsınız. Sizin Allah dışında ne bir koruyucunuz, ne de yardımcınız yoktur. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de onun ayetlerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da, o zaman gemiler denizin üzerinde dura kalırlar. Gerçekten bunda çok sabreden, çok şükredenler için ibretler vardır. Ya da o, İnsanların yaptıkları yüzünden onları yok eder, birçoğunu da bağışlar. O halde ayetlerimiz hakkında tartışanlar, kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Size verilenler, dünya hayatının geçici nimetlerinden başka bir şey değildir. İnanan ve Rablerine güvenip dayananlar için Allah'ın yanında bulunan ödülse daha iyi ve daha kalıcıdır. O inananlar büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınırlar. Onlar öfkelendikleri zaman affederler. Onlar Rablerinin çağrısına uyarlar ve namazı kılarlar. Onların işleri aralarında danışma iledir. Kendilerine verdiğimiz rızıktan hayır için harcarlar. Onlar içlerinden biri saldırıya uğradığında birbirleriyle yardımlaşırlar. Bir kötülüğün karşılığı, ona denk bir kötülüktür. Bununla birlikte kim affedecek ve durumu düzeltecek olursa, bilsin ki onun karşılığı Allah'a aittir. Çünkü Allah, haksızlık yapanları sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunanlara gelince, bunların zararına bir yol yoktur. Ancak insanlara zulmedenlere, ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık yapanlara ceza vardır. İşte bunlar için can yakıcı bir azap vardır. Kim sabreder ve bağışlarsa, kuşkusuz bu yapılmaya değer işlerdendir. Allah kimi doğru yoldan saptırırsa, artık bundan sonra onun için bir koruyucu yoktur. Azabı gördüklerinde zulmedenlerin, dünyaya geri dönmeye bir yol yok mudur dediklerini göreceksin. Yine sen onları ateşe atılırlarken aşağılık bir duruma düşmelerinden dolayı başlarını öne eğerek göz ucuyla çevrelerine gizli gizli baktıklarını göreceksin. Bu durum karşısında inananlar da işte asıl ziyana uğrayanlar kıyamet günü kendilerini ve ailelerini ziyana sokanlardır diyeceklerdir. Dikkat edin zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah dışında kendilerine yardım edecek koruyucuları da olmayacaktır. Allah kimi saptıracak olursa artık onun için bir kurtuluş yolu yoktur. Allah katından geri çevrilmesi mümkün olmayan bir günün gelmesinden önce Rabbinizin çağrısına uyun. Çünkü o gün sizin ne sığınacak bir yeriniz olacak ne de yaptıklarınızı inkar etmeye gücünüz yetecektir. Eğer onlar yüz çevirecek olurlarsa, biz seni onlara bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece tebliğdir, duyurmaktır. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırdığımızda ondan dolayı sevinir. Ama elleriyle yaptıkları yüzünden başına bir kötülük gelecek olursa, insan hemen nankör olur. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocuklar, dilediğine de erkek çocuklar bağışlar ya da onları hem erkek hem de kız çocukları olmak üzere çift verir. O dilediğini de kısır kılar. Çünkü o çok iyi bilen, her şeye gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle ona dilediğini vahyeder. O gerçekten çok yüce, çok bilgi olandır. İşte biz sana da böylece buyruğumuzla bir ruh vahyettik. Oysa sen kitabın ve imanın ne olduğunu bilmezdin. Ancak biz onu, kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola ulaştırmak için bir nur yaptık. Hiç kuşkusuz sen de doğru yola, Göklerde ve yerde bulunanların sahibi olan Allah'ın yoluna ulaştırıyorsun. Dikkat edin. Bütün işler sonunda Allah'a dönecektir. Zuhruf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim Gerçeği açıklayan kitaba andolsun ki biz onu aklınızı kullanarak anlamanız için Arapça bir Kur'an yaptık. O, katımızda bulunan, ana kitaptan olan, çok yüce, çok hikmet dolu bir kitaptır. Siz aşırı giden bir toplum oldunuz diye, sizi Kur'an'la uyarmaktan vazm geçelim. Biz öncekilere de nice elçiler göndermiştik. Ama onlar, kendilerine gelen her elçiyi mutlaka alaya alırlardı. Biz onlardan daha güçlü olan o toplumları da yok etmiştik. Nitekim Kur'an'da öncekilerin örneği geçmiştir. Andolsun ki sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye soracak olsan, onlar mutlaka onları çok güçlü olan, çok iyi bilen Allah yarattı diyeceklerdir. O yeryüzünü size bir beşik yapmış ve onda doğru gidesiniz diye size yollar açmıştır. Gökten bir ölçüye göre suyu indiren O'dur. Biz O'nunla ölü bir beldeye hayat veririz. İşte siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. O bütün çiftleri yaratmış ve size bineceğiniz gemiler ve hayvanlar var etmiştir ki, onların sırtlarına binip üzerlerine yerleşince Rabbinizin nimetini anarak, bunları bizim hizmetimize sunan Allah, Her türlü eksiklikten uzaktır, yücedir. Yoksa bizim bunlara gücümüz yetmezdi. Biz hiç kuşkusuz Rabbimize döneceğiz diyesiniz. Buna rağmen onlar, kullarından bir kısmını ondan bir parça saydılar. Gerçekten insan apaçık bir nankördür. Yoksa Allah yarattıkları arasından kızları kendisine alıp da oğulları size mi bırakmıştır? Onlardan birine, çok merhametli olan Allah'a isnat ettiği kız çocuğunun doğumu müjdelense, yüzü kararır, içi öfkeyle dolar. Yoksa onlar süs içinde büyütüleni ve savaşta kendini gösteremeyecek olanı mı Allah'a isnat ediyorlar? Onlar, çok merhametli Allah'ın kulları olan melekleri de dişi saymaktadırlar. Acaba onlar onların yaratılışına tanık mı olmuşlardır? Onların bu tanıklıkları yazılacak ve bundan sorguya çekileceklerdir. Onlar, çok merhametli Allah dileseydi, biz o meleklere tapmazdık demektedirler. Onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece yalan söylemektedirler. Yoksa biz onlara bundan önce bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, onlar kuşkusuz biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, Biz de onların izlerinden dost doğru gidiyoruz demektedirler. İşte biz senden önce hangi kente bir uyarıcı gönderdiysek, oranın yoldan çıkmış varlıklıları mutlaka, biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerinden gidiyoruz demişlerdi. Gönderilen uyarıcı, ben size atalarınızı üzerinde bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmiş olsam da mı bana uymayacaksınız diye sormuştu. Onlar da, biz sizinle gönderileni kesinlikle inkar ediyoruz demişlerdi. Bunun üzerine biz de onlardan intikam almıştık. Yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bak. Hani İbrahim bir zamanlar babasına ve kavmine, ben sizin ibadet ettiklerinizden uzağım, ben ancak beni Yaradan'a ibadet ederim. O kuşkusuz beni doğru yola ulaştıracaktır demişti. O bu sözünün ardından geleceklerin başvurmaları için kalıcı bir söz olmasını sağlamıştı. Ben gerçekten bunları da ataların da kendilerine gerçek ve onu açıklayan bir elçi gelinceye kadar nimetlerimden yararlandırmıştım. Ancak kendilerine gerçek gelince onlar bu bir sihirdir, bu yüzden biz onu kesinlikle inkar ediyoruz demişlerdi. Onlar yine bu Kur'an, şu iki kentten birindeki büyük bir adama indirilmeli değil miydi demişlerdi. Yoksa onlar Rabbinin rahmetini mi bölüştürüyorlar? Onların dünya hayatındaki geçimliklerini aralarında paylaştıran, birbirlerine iş gördürmeleri için, kimini kimine derecelerle üstün kılan biziz. Rabbinin rahmeti, onların biriktirdiklerinden daha iyidir. Eğer insanların, küfürde birleşmiş bir tek toplum olması tehlikesi bulunmasaydı, çok merhametli olan Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık. Evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları da. Ve onları altına boğardık. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçici olan nimetlerinden ve zevklerinden başka bir şey değildir. ahiretse, Rabbinin katında korunanlar içindir. Kim çok merhametli olan Allah'ı anmaktan yüz çevirecek olursa, biz ona bir şeytan musallat ederiz. Öyle ki artık bu onun ayrılmaz bir arkadaşı olur. Böylece bu şeytanlar insanları doğru yoldan alıkoyarlar da, onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda o bize geldiğinde arkadaşına, Keşke benimle senin aranda, doğuyla batı kadar uzaklık olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın der. Zulmettiğiniz için, bugün pişmanlık duymanız size hiçbir yarar sağlamayacaktır. Bu yüzden siz, azapta ortak olacaksınız denir. Sağrılara sen mi işittireceksin? Ya da körleri ve apaçık sapıklık içinde olanları, sen mi doğru yola ulaştıracaksın? Andolsun ki biz, Senin canını onlar çağrını kabul etmeden önce alacak olursak onlardan mutlaka hücümüzü alırız ya da kendilerini tehdit ettiğimiz azabı sana göstermek istersek elbette bizim onlara gücümüz yeter O halde sen sana vahiy edilene sımsıkı sarıl çünkü sen dost doğru bir yol üzerindesin Gerçekten bu Kur'an senin ve kâmin için bir öğüttür İleride ondan sorguya çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Biz çok merhametli Allah'tan başka kendilerine tapılacak tanrılar yapmış mıyız? Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik. O onlara ben alemlerin Rabbinin elçisiyim demişti. Musa onlara mucizelerimizi getirdiğinde, Onlar hemen bunlara gülmüşlerdi. Oysa onlara gösterdiğimiz her bir mucize diğerlerinden daha büyüktü. Belki doğru yola dönerler diye biz onları azapla yakaladık. Onlar azabı görünce dediler ki, ''Ey sihirbaz, sana verdiği söze göre Rabbine bizim için dua et. Çünkü biz artık doğru yola geleceğiz.'' Ancak onlar biz kendilerinden azabı kaldırır kaldırmaz... Hemen sözlerinden döndüler. Firavun kavmine seslenerek dedi ki, Ey Kamim Mısır krallığı ve altından akıp giden şu ırmaklar benim değil midir? Hala gerçeği görmeyecek misiniz? Yoksa ben şu zavallı olan ve neredeyse meramını bile anlatmaktan aciz bulunan adamdan daha iyi değil miyim? Ona altın bilezikler verilmeli ya da onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Firavun halkını küçümsemişti ama buna rağmen onlar yoldan çıkmış bir toplum oldukları için yine de ona boyun eğdiler. Onlar bizi öfkelendirince biz de kendilerinden intikam aldık ve hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelecek kuşaklar için bir ibret ve örnek kıldık. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak sunulunca senin kavmin ondan ötürü hemen yaygarayı basmıştı. ''Bizim tanrılarımız mı yoksa o mu daha iyidir?'' diye sormuşlardı. Onlar bunu sırf seninle tartışmak için ortaya atmışlardı. Şüphesiz onlar tartışmacı bir toplumdur. İsa ancak kendisine nimet verdiğimiz ve İsrailoğullarına örnek kıldığımız bir kuldur. Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Hiç kuşkusuz o, kıyamet hakkında bir bilgidir.'' Bu yüzden ondan asla kuşku duymayın ve bana uyun. İşte bu dost doğru yoldur. Şeytan sakın sizi doğru yoldan koymasın Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. İsa onlara apaçık kanıtları getirdiğinde, ben size hikmeti getirdim ve hakkında ayrılığa düştüğünüz şeylerden bir bölümünü size açıklamak için geldim. Allah'tan sakının ve bana uyun. Çünkü Allah benim de Rabbim, Sizin de Rabbinizdir. Ona ibadet edin. İşte dost doğru yol budur demişti. Ancak İsa'dan sonra aralarından çıkan gruplar Görüş ayrılığına düştüler. Can yakıcı bir günün azabından dolayı Vay zulmedenlerin halini. Onlar kıyamet gününün Hiç haberleri olmadan Kendilerine ansızın gelmesini beklemekten Başka bir şey yapmamaktadırlar. O gün Allah'tan korkanlar dışında dostlar bile birbirine düşman kesilecektir. O gün Allah, ey benim ayetlerime inanan ve kendilerini bana teslim etmiş olan kullarım, bugün size korku yok ve siz üzülmeyeceksiniz. Siz ve eşleriniz neşe ve mutluluk içinde cennete girin diyecektir. Onların aralarında altın tepsiler ve kadehler dolaştırılacaktır. Orada canların çektiği, gözlerin hoşlandığı her şey olacaktır. Siz orada sürekli kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen cennet budur. Orada sizin için yiyeceğiniz birçok meyve vardır. Suçlulara gelince, onlar cehennem azabında sürekli olarak kalacaklardır. Azapları hiçbir şekilde hafifletilmeyecek, Bu yüzden onlar orada umutlarını keseceklerdir. Biz onlara zulmetmedik ama onlar kendi kendilerine zulmettiler. Onlar cehennem bekçisine ey malik Rabbin artık canımızı alsın diye seslenecekler. O da onlara siz bu şekilde yaşamaya devam edeceksiniz diye karşılık verecektir. Kuşkusuz biz size gerçeği getirmiştik ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmıyordu diyecektir. Yoksa onlar bir işe mi karar verdiler? Doğrusu biz de kararlıyız. Yoksa onlar bizim onların içlerinde gizledikleri sırlarını ve birbirleriyle fısıltı halindeki konuşmalarını işitmediğimiz mi sanıyorlar? Hayır, durum böyle değil. Çünkü yanlarındaki elçilerimiz her şeyi yazmaktadırlar. De ki, eğer çok merhametli olan Allah'ın bir oğlu olsaydı, Kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi olan Allah, onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. Sen onları kendi başlarına bırak da, tehdit olundukları günlerine kavuşuncaya kadar, boş konuşmalarına dalsınlar, oyalanıp dursunlar. Gökteki ilah da, yerdeki ilah da O'dur. O çok bilgi olan, çok iyi bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin hükümranlığı kendine ait olan Allah'ın şanı ne yücedir. Kıyametin bilgisi yalnız onun katındadır. Siz sonunda ona döndürüleceksiniz. Onların Allah dışında çağırdıkları şefaat etme yetkisine sahip değildirler. Ancak gerçeğe bilerek tanıklık edenler şefaat yetkisine sahip olabilirler. Ant olsun ki onlara kendilerini kimin yarattığını soracak olsan, onlar mutlaka Allah derler. O halde onlar nasıl oluyor da çevriliyorlar. Peygamberin Ya Rab demesi hakkı için şüphesiz onlar imana gelmez bir toplumdurlar. Öyleyse şimdilik onları hoşgör ve size selam olsun de. Ancak onlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Duhan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ha Mim Apaçık olan kitaba andolsun ki hiç kuşkusuz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyarmaktayız. Her hikmetli iş katımızdan gelen bir buyrukla o gecede belirlenir. Eğer siz kesin olarak inanıyorsanız, biz senin Rabbinden ki O gerçekten çok iyi işiten, çok iyi bilendir, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah'tan bir rahmet olarak elçiler göndermekteyiz. Ondan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldüren O'dur. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Ama onlar kuşku içinde eğlenip duruyorlar. Şimdi sen, göğün insanları saracak apaçık bir duman çıkaracağı günü bekle. Bu can yakıcı bir azaptır. O gün insanlar, ''Ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz.'' diyeceklerdir. Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmiş... Onlarsa bu öğretilmiş bir mecnundur diyerek ondan yüz çevirmişlerdi. Biz kısa bir süre sizden azabı kaldırırız ama siz yine eski inkarcılığınıza dönersiniz. Biz onları çok büyük şiddetle yakalayacağımız gün mutlaka öcümüzü alacağız. Ant olsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de sınamıştık. Onlara çok soylu bir elçi gelmiş ve şöyle demişti. Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir mucize getirdim. Kuşkusuz ben, beni taşlamanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer siz bana inanmayacaksanız, o halde benden uzak durun. Sonra Musa Rabbine, kuşkusuz bunlar suç işleyen bir toplumdur diyerek yakarmıştı. Allah buyurdu, ''Öyleyse kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü izleneceksiniz. Denizi açık halde bırak, çünkü onlar boğulmaya mahkum bir ordudur.'' Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk ve sefa sürdükleri nimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bırakmıştık. Onlar için ne gök ağlamıştı, Ne de yer. Onlara süre de tanınmamıştı. Andolsun ki biz İsrailli oğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavundan kurtarmıştık. Çünkü o sınırı aşan zorbalardan biriydi. Andolsun ki biz onları alemler arasından bir bilgiye göre seçmiştik. Biz onlara içinde apaçık bir sınama bulunan mucizeler vermiştik. Onlar ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer söyledikleriniz doğruysa atalarımızı getirin demektedirler. Bunlar mı yoksa Tuba halkı ile onlardan öncekiler mi daha hayırlıdırlar? Biz suçlu oldukları için onları yok etmiştik. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak yaratmadık hak olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmezler. Hiç kuşkusuz hüküm günü, onların hepsi için belirlenmiş olan bir gündür. O gün, dostum dosta hiçbir yararı olmayacaktır. Onlar yardım da görmeyeceklerdir. Ancak Allah'ın acıdığı kimseler bunun dışındadır. Çünkü O çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Zakkum ağacı günahkarların yemeği olacaktır. O erimiş maden gibidir. İnsanların karınlarında sıcak suyun kaynaması gibi kaynayacaktır. Tutun onu. Cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra da başına azap olarak kaynar su dökün ve deyin ki, Tat bakalım. Hani sen kendince çok güçlüydün, şerefliydin. İşte bu sizin kuşkulanıp durduğunuz şeydir. Allah'tan korkanlara gelince, onlar güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarında olacaklardır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler ve karşılıklı olarak oturacaklardır. Bu böyledir. Ayrıca onları iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Onlar orada güven içinde her türlü meyveyi isteyebileceklerdir. İlk tattıkları ölüm dışında onlar orada bir daha ölümü tatmayacaklardır. Ve Allah onları cehennem azabından koruyacaktır. Rabbinden bir lütuf olarak işte büyük kurtuluş budur. Biz Kur'an'ı öğüt almaları için senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Öyleyse sen bekle, kuşkusuz onlar da beklemektedirler.'' casiye Sûresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ha mîn Bu kitap çok güçlü, çok bilgi olan Allah tarafından indirilmiştir. Kuşkusuz göklerde ve yerde inananlar için nice ibretler vardır. Sizin yaratılmanızda, O'nun yayıp ürettiği her canlıda, kesin olarak inanan kimseler için, nice ibretler vardır. Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın gökten indirdiği ve kendisiyle ölmüş olan toprağa hayat verdiği rızık kaynağı yağmurda, rüzgarları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir toplum için nice ibretler vardır. İşte bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Öyleyse onlar Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi söze inanacaklar? Kendisine okunan Allah'ın ayetlerini işiten, sonra da büyüklük taslayarak, sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarda ısrar eden yalancı günahkarın vay haline. İşte sen onu can yakıcı bir azapla müjdele. O ayetlerimizden bir şey öğrendiğinde onları alay konusu yapar. İşte öylelerine, alçaltıcı bir azap vardır. Arkalarında da cehennem vardır. Ne kazandıkları şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar, kendilerinden hiçbir şeyi savamaz. Onlar için büyük bir azap vardır. Bu Kur'an, bir yol göstericidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince, onlar için can yakıcı, tiksindirici bir azap vardır. Allah buyruğuyla üzerinde gemilerin yüzüp gitmesi ve böylece O'nun lütfunu aramanız ve O'na şükretmeniz için denizi sizin hizmetinize sunandır. O yine göklerde ve yerde bulunanların hepsini kendi katından bir lütuf olarak sizin hizmetinize sunandır. Kuşkusuz bunda düşünen bir toplum için nice ibretler vardır. İnananlara söyle, Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanları bağışlasınlar. Çünkü Allah her toplumu kazandıklarıyla cezalandıracaktır. Kim iyi bir iş yaparsa yararı kendisinedir. Kim de kötülük yaparsa zararı kendisinedir. Sonunda Rabbinize döndürüleceksiniz. Hiç kuşkusuz biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel rızıklarla besledik ve onları alemlere üstün kıldık. Onlara din konusunda açık kanıtlar verdik. Buna rağmen onlar, üstelik kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin, onların görüş ayrılığına düştükleri konularda, kıyamet gününde aralarında karar verecektir. Sonra seni de, buyruğumuzdan olan bir şeriat sahibi yaptık. Öyleyse ona uy, bilmeyenlerin tutkularına uyma. Çünkü onlar, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi senden savamazlar. Zalimler, gerçekten birbirlerinin dostlarıdır. Allah ise, kendisinden korkanların dostudur. Bu Kur'an, insanlar için basiretlerdir. Kesin olarak inanan bir toplum için bir yol gösterme, ve bir rahmettir. Yoksa kötülükleri işleyenler, kendilerini ölümlerinde de, sağlıklarında da, inananlar ve iyi işler yapanlarla bir tutacağımızı sanmaktadırlar? Ne kötü karar veriyorlar? Allah gökleri ve yeri gerçekle yaratmıştır ki, herkese kazandığının karşılığı verilsin, ve kimseye haksızlık yapılmasın. Tutkusunu ilah edinen, ve Allah'ın bir bilgi üzere saptırdığı, kulağını ve kalbinin mühürlediği ve gözüne perde çektiği kimseyi gördün mü? Şimdi böyle birini Allah'tan başka kim doğru yola iletebilir? O halde hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Onlar, hayat ancak bu dünyadaki hayatımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bize ancak zaman yok eder diyorlar. Oysa onların bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Onlar tahmin yürütmekten başka hiçbir şey yapmamaktadırlar. Bu yüzden kendilerine ayetlerimiz okunduğunda onlar bu konuda eğer söyledikleriniz doğruysa bize atalarımızı getirin demekten başka bir kanıt ileri sürememektedirler. De ki sizi dirilten sonra öldüren Allah'tır. O sonunda sizi kendisinde hiçbir kuşku bulunmayan kıyamet gününde bir araya getirecektir. Ama insanların çoğu bilmezler. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar ziyanı uğrayacaktır. O gün her ümmeti diz çökmüş bir durumda göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılacak ve onlara bugün, Yaptıklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. İşte kitabımız, size gerçeği söylemektedir. Çünkü biz, yaptıklarınızı kaydediyorduk denilecektir. İnananlara ve iyi işler yapanlara gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu, apaçık kurtuluştur. İnkar edenlere gelince, kendilerine, Ayetlerim size okunmamış mıydı? Ama siz buna rağmen büyüklük taslamış ve böylece günahkar bir toplum olmuştunuz. Çünkü size Allah'ın verdiği söz gerçektir, kıyamet gününün geleceğinde hiçbir kuşku yoktur denildiğinde, biz kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, bu konuda sadece tahminde bulunabiliyoruz. Biz bu konuda kesin bir bilgiye de sahip değiliz demiştiniz.''